Bir televizyon programında bir hocamız bankada çalışmanın dinen caiz olmadığını söyledi. Ama ben de uzun bir süredir işsizim diyor. Bankada çalışma gibi bir iş fırsatı önüme çıktı. Şu an ne yapmam lazım? Öncelikle şunu söylerim: Bütün Müslümanlar için geçerli Kur'an nedir? Kazançlarını helal yolla temin etmelidir. Müslüman bütün gücüyle Kazancını ister kendisinin olsun isterse bakmakla yükümlü olmuş olduğu aile fertlerinin olsun kazançlarını helal yollarla temin etmeye gayret etmelidir. Asla harama düşmemelidir, şüpheli şeylere yaklaşmamalıdır. Ancak bazı şeyler var ki insanı insanı zaman zaman şüpheleri yapmaya ne yapabilir? Götürebilir, itebilir. İşte bir insan hakikaten iş bulamamışsa, ve bütün gayretlerine rağmen de iş bulamıyor ise, dinen haramlığı kesil olmayan ama şüpheli alanda çalışabilir mi? Ee, bu tür alanlar işte mesela bizim bankalar diyoruz. Bunlar da çalışabilir. Niçin? Çünkü bankalar birer kurumdur. Ve bu kurumların bakarız kazançlarını eğer kazançlarını helalinden temin eden, helal ticaret alanlarında uğraşan kurumlarsa, Onlarda çalışmakta hiçbir sakınca yoktur. Ama kazancını hem helal hem de haram katıyorsa işte bu şüpheli kazançtır. Şüpheli kazançta Müslüman ne yapmamalı? Eğer iş buluyor ise buraya yanaşmamalıdır. Ama iş bulamıyorsa iş buluncaya kadar burada ne yapabilir? İstifade edebilir. Kendisini ve çocukların rızkını buradan temin edebilir. İşte bankaya bakınız. E, faiz yapıyor mu? Yapıyorlar. Çünkü kuruluşları itibariyle faizli mevduatı, top, mevduatı topluyor. Faizle satan kurumlardır. Bu yönüyle faizle iştigal ediyorlar. Ama bütün kazançları faiz midir? Hayır. Mesela havale yapıyorlar. Mesela bankacılık iş, iş ve işlemlerinden dolayı bu işi deruhte ettiklerinden dolayı bir takım kazançları oluyor. Alışveriş yapıyorlar. Efendim, çeşitli alanlara yatırımlar yapıyorlar. Demek ki kazancı bir havuz gibi, havuzun içerisinde hem temiz ve helal olanı var, hem de kirli ve pis olanı faiz gibi var. O halde geçici olarak, geçici olarak Müslüman burada çalışmalı. Aynı seviyede, sosyal standartlara aynı seviyede olan bir iş bulduğu vakitte de bu iş ne yapmalı? Değiştirmelidir. Evet.